Ömer Madra ve Özdeş Özbay Herkese merhaba. Iklim için başladı. Bendeniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay destekçimiz Bülent Kantarcı'ya da teşekkür ederek başlayalım. Aslında sabah açık gazetede biraz takibini yaptığımız önemli bir haber, daha doğrusu bir araştırma bir vardı. Washington Post gazetesinin dünya tarihinde rastlanan en der büyük bütün ülkelerin ve yöneticilerin, siyasetçilerin de neredeyse ortak olduğu bir büyük ülkelerin iklim şeylerinin taahhütlerinin tamamen e, çarpıtılmış eksik ya da yanlış bilgiye verilere dayalı, dayalı olduğunu Uzun süreli bir araştırmadan sonra gazetecilerin ortaya koyduğu bir şeyden bahsedelim birazcık bu çünkü yani kop 26'da özellikle konuşulurken bir veri tabanının, Yanlış bir yere... Yani tabanının kaymakta olduğunu gösteren... insanlığın durumu hakkında da... Fevkalade kaygı verici... Verileri ortaya koyan bir şeydi. Yani... Çok sayıda... Chris Mooney, Jr. Elberin, Desmond Butler... John Miskins... Anu Narayan Swami ve... Naime Ahmet'in... Birlikte hazırladıkları araştırma... Çok çarpıcı... Bir şey var. Yani... Yani 196 ülkesinden e, ülkelerin ulusal taahhütleri beyanları ile saldıkları sera gazları arasında atmosfere saldıkları arasında yıllık 8,5 milyar tonla 13,5 milyar tona yakın 13,3 milyar tona yakın emisyon bildirilmeyen emisyon uçurumu olduğunu ortaya koyuyor. Bu insanlık için yani bütün şimdi de toplantıları, yani aktivistlerin de sürekli olarak basıp yalan söylediklerini açığa çıkartmaya çalıştıkları büyük bir riyakarlık yaptıkları durumda pek büyük bir önem taşıdığını düşündüğümüz bir şey bu. Yani, ya Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık emisyonlarından daha büyük bir açık var yani muazzam bir şey ya da dünyanın en büyük kirleticisi durumunda olan Çin'e de yüksek tarafa doğruysa eğer bunun hesapların Çin'e bile, Çin'in emisyonlarına bile dünya birincisi, Çin'in salımlarına bile eşit bir şey oldu ve dünyanın da total e, gezegenin ısınmasına yol açan total katkının yüzde yirmi üçünün bildirilmediği ortaya çıkıyor. Bu Dünyanın şimdiye kadar dünya liderlerinin kabul ettiği, yani bilinen belki ama bildikleri halde kabul et, etmedikleri müthiş bir zorlukla karşı karşıya kaldığımızda ortaya koyan her şey bir, bir çeşit artık gerçeküstü bir hayal dünyasına doğru kaymaya başladığı da söylenebilir. Bu çok ağır bir durumda yani kısmen hatalı şeyler kısmen yarı bilinçli bir şekilde çizilmiş kurallar, kısmen yetersiz raporlama, kısmen açıkça hatalı bazı şeylerin yapılması verilerin ve dolayısıyla şeyde, bir de raporda yer almayan insanlığın bütün bu çalışma ticari ve ekonomik faaliyetlerinin neyse işte tam etkilerinin Rapora girmemesi gibi yani bir durumla karşı karşıyayız. Sonuçta görünmeyini ölçmek gibi bir durum var. Offset denen telafi mekanizmaların ne kadar çalışmadığını ve bahsedilen şeylerde mümkün olmadığını ortaya koyacak devasa bir hedeflerin tutturulamayacağını ortaya koyan devasa bir. Karbon bütçesi açı olduğunu söylemek mümkün. Karbon yutakları konusunda da büyük problemler var. Ve mesela çok da acayip şeylerden de bahsediliyor. Biraz da ondan da azıcık bahsedelim. Yani mesela toplam inek sayısını da vermiyorlar. Kurutulan tur, turbalık alanların da ne kadar olduğunu vermiyorlar ve yalan söylüyorlar. İşte Malezya gibi yerlerde e, e, yani karbon yutaklarının mesela karbondioksit emen toprakların aslında dünyanın e, ormanlarının emebilmesinin çok daha da Ama e, bunda... Dört kat fazla gösteriyorlarmış evet. karbon tutma kapasitesini yakınındaki yani benzer koşullarda olan ormanları kıyasla. Evet yani şey Basra Körfezi ülkeleri mesela da metanı 7 kat küçük göstermişler. Yani Basra Körfezi'nden yükselen metan işte bu petrol kuyularından flaring dedikleri işte özellikle kuyulardan çıkan şeyler parlama deniyor galiba. Onların ortaya koyduğu şey 7 kat fazlaymış resmen rapor edilenden. Rusya, Endonezya, Avrupa Birliği 28 ülkeyi ya da 27 diyelim ve Brezilya tamamen temel gazların, sera gazlarının çok altında hesap yaparak bildiriyorlarmış. Yani üstelik de işin ilginç tarafı bu şeyi yapan SIE adlı e, araştırmacıya bir de Çin'den, Tsinghua Tsinghua Üniversitesi'nden, Beijing'den bir profesör ve 31 çeşitli ülkelerden 31 araştırmacının da katıldığı bir şey. Hala bu peer review dedikleri hakemlere sunulabilmiş bir araştırma değil ama şu anda artık açığa çıkmış vaziyette e, bu Washington Post'ta ve hakikaten inanılmaz bir uçurum olduğu ortaya çıkılmış her konuda yani ve şeylerde de çok ilginç bir takım ayrıntılar da var. Yani üst toplantıların yapıldığı büyük uluslararası toplantıların yapıldığı şeyde üst katlarda bal odaları tahsis edilirken bütün hükümet temsilcilerine filan bol bol yemekler şölenler filan bodrum katlarında daracık yerlerde hatta bazı bilim insanlarının yerde oturmak zorunda kaldığı bodrumlarda da bilime ayrılmış böyle Hı. ve o palmiye yağı endüstrisinin hakim olduğu tamamen bar, açığa çıkmış durumda. Yani Malezya en büyük sorun şu mesela bir tek Malezya örneğini verirsek yıllık karbon Yuta 243 milyon ton iken yani yıllık 243 milyon ton veriyor ama bu Endonezya'dan çok dört kat daha az diyor. Halbuki katıen öyle olmadı ortaya çıkmış vaziyette. Paris Anlaşması bu yerince Malezya mesela karbon yoğunluğunun ekonomisinin 2005 şeyine göre tabanına göre ölçülece üzere yüzde 45 indirmesi gerekiyor o 2030'a kadar yani 8-9 yıl içinde ama e, halbuki en büyük emisyon e, kısıtlamalarına yol açan şeyin ormanlar olduğu da biliniyor Ama ormanların öyle büyüme hızına imkan ve ihtimal yok. Yani fizik kurallarına aykırı. Dolayısıyla da bu konularda önemli araştırmaları yapan bir araştırmacı şey diyor. Horowitz adlı bir araştırmacı. Hükümetlerin bu kirlenmeyi iklim değişikliğine yol açma vaziyetlerinin aslında saklamakta oldukları benim için hiç sürpriz değil ama utanç verici bir şey. Bununla yakayı kurtarmaları demiş. Bizzat bir bilim insanı resmen bunu söylüyor. Ama Stanford Üniversitesi profesörü Jackson da kesin olarak şeyi de söylüyor. Hala, ümit var hala dönüştürebiliriz. Ama yani Global Carbon Project diye bir şey işte küresel karbon projesi dünyanın en önemli en iddialı diyeyim bilimsel raporu veri toplama konusunda şunu açıklıyorlar onlar küresel karbon döngüsü yani gezegen nasıl absorbe ediyor emiyor ve salıyor karbondioksiti. Yani tamamen aynı tip verileri inceliyorlar. Ee, şeye verildiği varsayılan. Birleşmiş Milletler'e sunulduğu varsayılan raporlardaki verileri. Ama uygulanmayan bir şey var. Yani Birleşmiş Milletler'in uygulamadığı bir şey var. Eksik olan e, atmosferdeki gazların ölçümü doğrudan ölçümü yok. Yani bu verilerdeki e, uçurum son derece acil bir sorun. Hatta beklenenin Ötesindeki en önemli sorun olabilir. Yani Birleşmiş Milletler organları buna neden tolere ediyorlar? Çünkü işte e, alternatif terk edip gitmeleri gerekirdi. Onu da yap, yap, yapmak mümkün değil demiş Jackson. Ve yani verilerin önemi tartışmasız diyorlar veriler ve enformasyon iklim değişikliğini yani değişen dünyanın iklimini benim bizim istediğimiz kadar hızla belirtmiş değil ama hala saf bir şekilde umuyoruz ki benim çocuklarıma diye bitirmiş araştırmanın sonunda Jackson hala çocuklarıma bulduğundan daha iyi bir dünya bırakmayı Umut ediyorum, umudumu koruyorum diyor ama asıl umudun tabii bu aktivistlerde olduğunu söylememişler. Eric Holthaus'ta da Phoenix'ten şeyi yazmış zaten. Ünlü meteorologlardan yakından takip etmeye çalıştığımız yazarlardan biri. Yani artık kabul etmenin zamanı bizi çok acıtsa da kalbimizi diyor. COP süreci yani uluslararası resmi uluslararası sistem görüşmeler sistemi Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde iklim değişikliğiyle baş edebilmek için yapılanlar bozulmuş durumda diyor. Yani bir, bir bütün kuşak Kyoto'da 1990'larda Kopenhag'da 2000'lerde Paris'te 2010'larda ve şimdi Glasgow'da 2020'lerde dünyayı 2,7 derece Celsius'e, 2100'e, 100 yılın sonuna kadar en iyi ihtimalle 2,7'ye getirecek. Bu da kırmızı çizginin neredeyse iki katı diyor yani. İnsan medeniyetini çevresel ve sosyal adalete uygun şekilde halledebilmek için bu kadar yaptık. Farklı bir yola ihtiyacımız var. Adalet sorunu, krizi ve karbon Piyasalarıyla fosil yakıt endüstrisini yatıştırmaktan vazgeçip bütünüyle resmi sürece de hakim olan fosil yakıt endüstrisiyle mücadeleye vermemiz lazım. Bunun durması gerekir diyor. Orada ilginç bir cümle de kullanmış Eric Holtos. Hı. COP süreci aslında başarısız olmadı. Tam da amaçlandığı şekilde aslında işledi diyor. Bir yandan bu süreçten kopmalıyız. Yani adalet meselesine, işte karbon, ada iklim adaleti meselesine hiç e, değinilmediği gibi e, karbon piyasalarından vesaireden e, söz ediliyor. Zaman kazanmak için aslında e, kurgulanmış bir süreçti diyor. Evet, çok çarpıcı aslında. Bunu durdurmak zorundayız diyor. İklim kolonyalizmi yani sömürgeciye evet. döndü ve veci bir görev ihmali görevi kötüye kullanma yani insan tarihinin insanlık tarihinin en önemli noktasında bici bir şekilde görev ihmali var diyor gerçek değişimde asla politikacılardan gelmeyecek onlara rağmen girecektir diyor ve işte dünden başlamış olan e, karşı koptan e, umut beklediğini söylüyor onun da takimini ee, dün de birazcık başlamıştık ee, Tanmorgül'le beraber yapmayı Ümit Şahin'le de yarın konuşma fırsatı bulabileceğimizi sanıyorum. Ama yani hibrit bir zirve iklim hareketi için hem kişiler katılıyor hem online olaylar oluyor herkesin katılabilmesi için. Ee, en önemlisi COP26 koalisyonu. Democracy Now! da yakından takip ediyor COP26 koalisyonunun. Rahman Esat başta olmak üzere başkanı işte bütün her türlü yani taban hareketleri inanç grupları gençlik grupları, göçmen grupları ırkısal adalet ağları hepsi birden ulaşıyor, uğraşıyorlar. Yani bu işten dünyanın açlığını ve yoksulluğunu kurtarmak zorundayız diyorlar. Gambiyada şey demiş değil mi? Yani tutarlı verileri veren belki de tek ülke Gambiya <Gülüyor> o bir millet açıkça şey söylemiş. Yoksul Afrika ülkesi yani 100 milyarlık hedefi ya tutturursunuz yoksul ülkelere ya da bütün yoksul ülkeler iklim felaketinin ortalık yerinde devam eder demiş. Evet böyle durum yani. Türkiye'den başka bir şey bir de şey... Benim hı, gözüme geçen hafta birkaç tane şey e, takıldı Ömer abi. Bunlardan bir tanesi ilginç bir haber. Ee, Facebook'taki iklim inkarcılığının yaklaşık %70'ini 10 yayın organı oluşturuyormuş. Ee, yani iklim karşı... E, iklim inkarcısı haberleri yayan e, ve Konuyla ilgili etkileşim oluşturan bu on yayın organı nedir diye baktığımızda aralarında Rus devlet medyası var. Exxon Mobil'in şey finansa finansa finanse ettiği iki tane medya şirketi var. Ve geri kalanda genel olarak muhafazakar medya ve bu on tane yayın kurulu yaklaşık bu ee, iklim haberlerinin yüzde yetmiş Facebook'ta oluşturuyor yani insanların kafasında iklim konusunda bulandıran spekülasyon yaratan e, ve bu konudan e, bu konuyla ilgili yanlış bilgileri kamuoyuna pompalayan bu on medya kuruluşu e, raporlamışlar evet. ve bunlar <gülüyor> genellikle büyük petrol ve büyük teknoloji e, şirketleri tarafından e, finanse edilen kuruluşlar. Bir de tabii medya adına yani PR, halkla ilişkiler firmalarının e, rolünden de muhakkak bahsetmek lazım. Onlar görünmüyorlar ama evet. çok önemli bir şey haberde e, şeyden e, Common Dreams'den geldi Andrea Germanos imzalı. Yani yüzün üzerinde iklim adaleti savuncusu ve tasarımcılar, yaratıcı çalışmalar yapanlar, açıkça bir dünyanın en büyük halkla ilişkiler şirketi olan Edelman'ın kesinlikle başta, dünyanın en büyük petrol şirketi ExxonMobil'i ve diğer fosil yakıt şirketlerini müşteri olmaktan çıkartmaları, onların temsilciliğini yapmaktan, ve onları müşteri olarak kullanmaktan ya da onların müşterisi olarak kullanılmaktan derhal vazgeçmeleri gerektiğini söylüyorlar. Önemli aslında. Çünkü Mobil'e sosyal bir ruhsat veriyorlar çalışmak için ve bütün iklimimizi dağıtıyorlar diye. Mesela deniz biyologu A.N. Elizabeth Johnson söylemiş. Ve bir de All We Can Save Project diye bir şey var. Yani kurtarabileceğimiz her şey projesi diye Ortak bir açıklama yapmışlar ve diyorlar ki Edelman'ın bu hiçbir şeye dayanmayan, hayale dayanan sadece reklamları Mobil'e operasyon yapma ve iklimimizi mahvetme ruhsatı sağlıyor. Bu kampanyalarla kendi şeyleri benim sorumluluğum değil demek imkanını sağlıyorlar. Yani fosil yakıt emisyonlarına şeyleriyle, pazarlama faaliyetleriyle, reklamcılığıyla müthiş bir şey kazandırıyorlar. Dünyanın yıkımına ekstra katkı sağlıyorlar diyorlar. Bu da önemli. Ee, bir ilginç ya... haber daha vardı geçen hafta denk geldiğim. Ee, siz de e, biraz önce konuşurken bahsettiniz ormanlarla ilgili temiz hmm. Bu da yine bir rapora dayanıyor. UNESCO Dünya Mirasına giren 10 orman e, gezegeni artık karbon emisyon açısından yarardan çok zarar veriyor. Evet Bu rapora iyi. göre e, yani bunlar işte Endonezya'daki Sumatra e, tropikal yağmur ormanından işte e, Rio'daki e, doğa koruma alanına kadar oldukça geniş alanlar. Yos şey var Amerika'da iki tane çok büyük alan var bir tanesi Yosmine Yosmine, -te. Yosmine -te. Ee, evet. e, bu alanlardaki e, yani bunlar normalde karbon emisyonu tutacakken nasıl olur da karbon salarak e, zarara neden oluyorlar konusu ilginç bir konu. Raporun detaylarına indiğimizde aslında iklim krizi nedeniyle artan orman yangınlarının buna sebep olduğunu görüyoruz. Yani bu alanlarda çıkan yangınlar, bu alanların tuttuğu karbondan daha fazlasını artık atmosfere bırakır olmuşlar. Evet. Türkiye'den de bir de şey haberi verelim, bu da kaygı verici bir haber. Yeşil Gazete'den veriliyor bu haberde de Tekirdağ'ın Amık Kemal Üniversitesi. Çorbüllü Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer Trakya bölgesinin yeraltı altı sularının %85'inin tükendiğini açıklamış. Evet. Çok ürkütücü bir haber bu da. Bireysel tasarruflu su kullanma mottosundan artık tarımda tasarruf eden su tüketim biçimine geçilmesi acilen ve sanayinin atık sularının arıtılarak tekrar kullanılması ve su yoğun tarım biçiminden daha efektif su kullanılan bir üretim ve tüketim modeline geçilmesi gerektiğine işaret etmiş. Ve sularımızın %75'i tarımsal sulamalarda kullanılıyor demiş. Belki bir de şeyi eklemek lazım buna. Profesör Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizci Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı da kendisiyle de konuşma fırsatı bulmuştuk birkaç kere. Son yaptığı dalışlarda müsilaj durumuna dair elge, elde ettiği bilgileri paylaşmış. Şu an korkulan bir durum yok ama tehlike devam ediyor. Marmara'daki alg denen yusun çoğalması da hayra alamet değil diye bir uyarıda bulunmuş. Ve atıkların yüzde ellisi hiç arıtılmadan Marmara'ya atılıyor. Bu da fevkalade yani adalar dahil. Marmadeli'nin tamamı özel çevre koruma alanı olarak ilan edildiğini hatırlatmış. Bu da memnuniyet verici bir karar ama koruma alanına ilan etmek tek başına yetmeyecektir diyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Galiba süreyi de bitirmiş bulunuyorum. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın.